Değerli izleyenler insan insana programına hoş geldiniz. Polat Doğru ve ben sizin yaşamınızı zenginleştirmek için bu programı düzenledik. Her alanda farkına varma yolculuğu. Her program için bir konu seçiyoruz ve o konuda öyle bir sohbet oluşturuyoruz ki bu program bittiği zaman siz o alanda daha çok farkında olun, daha çok zenginleşin. Bugünkü programımızla Polatcığım. Hocam geçtiğimiz haftalarda Önce bu utanca boğulmuş kişilerden bahsettik, utanca boğan ortamlardan bahsettik, mekanizmanın kendisinden bahsettik. Bu haftada şu utanca boğulmuş kişileri yetiştiren sağlıksız aile ortamını biraz daha ayrıntılı bir şekilde ele alalım istiyoruz. Çünkü aslında bu sistem kendi devamını orada sağlıyor. Evet. Yani çark bir yerde bir kere kırılacaksa burada kırılması lazım. Evet. Çünkü utanca boğulmuş bir kişi ona göre utanca boğulmuş birini buluyor evleniyorlar ve ailede yeni birisini bu çarkın içerisinde ezerek yetiştiriyorlar Evet. o zaman bizim bu aileleri anlıyor olmamız lazım yani ne oluyor ne bitiyor niye böyle davranıyorları biraz bugün konuşalım istiyorum ben ve özelliklerini özellikle anlayalım istiyorum yani birilerinin işte bu farkında olduğunuz kadar zenginsiniz dediğiniz durumu tanımlaması için bir veriyi alması lazım neye bakmam lazım benim ailem Utanca boğan bir aile midir? Biz karı koca olarak, ana baba olarak bunu yapıyor muyuz, yapmıyor muyuzun değerlendirmesini nasıl yapacaklar? İlk neye baksınlar hocam? Polat, benim yetişkin çocuklar kitabında aslında bu konuyu öyküleştirerek evet, inceliyorum. Şimdi önce Polat, her ailenin bazı gereksinimleri var. Doğrudur. Bu aile gereksinmelerine bakarak, bu aile gereksinmelerinin aile içindeki insanların sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi için işli olması lazım. İşlevsel olması lazım. Eğer bunlar aile içinde yetişenleri bu gereksinmeleri karşılayamıyorsa evet. o zaman hakikaten insan potansiyelini bulamıyor, gelişemiyor. ...ve dumura uğramış oluyor... ...özellikle bedenselden bahsetmiyorum... ...doğrudur, duygusal gelişiminden bahsediyorum... ...duygusal ve ruhsal gelişimden bahsediyorum... ...esas itibariyle... ...istersen bu aile gereksinmelerine... E, ...kısaca bir bakalım... Bakalım Nedir hocam. Diye. Bakalım. ...benim ilk üzerinde duracağım şey... ...varoluşun altı boyutunda... Hı hı. ...çocuğa tanıklık yapılması... Anladım. ...gerekiyor... ...yani... Bunu burada uzun uzun anlatmak istemiyorum ama hı hı. E, burada bir ait olma birey olma dengesi var. Yani evet. çocuk hem ait hissedecek evet. hem de özgür hissedecek. Yani hem bu ailenin bir parçası olduğunu bilecek ama bir diğer taraftan da birey olarak da bir anlamı olduğunu bilecek. bilecek. Yani Bu çok önemli. Biz bir bütünüz, birbirimizden etkileniyoruz ama ben bireysel karar da alabilirim. Evet. Ve önemsendiğini hissedecek, hı hı. umursandığını hissedecek hı hı. ve... ...olduğu gibi kabul edildiğini hissedecek. Yani davranışı, giyinişi, konuşuş, hal ve hareketleri belki beğenilmiyor olabilir. Ama esas itibariyle bu çocuğun özünün yargılanmayacağı, doğru olacağı... ...yani senin özün muhteşem. Evet. ...şimdi yüzün kirli olabilir... ...davranışını bazı beğenmeyebilirim ama... ...özün muhteşem... ...o mesajın verilmesi lazım... ...kabul edilme meselesi var... ...değerli olma... Doğru. ...bu da... ...ailenin vazgeçilmez bir parçasısın... ...bu Hı. aile... ...senin varoluşunla... ...kendini bütünlüyor... ...sen olmadığın zaman... ...çok önemli bir eksiklik olur... ...aile var olamaz... Beşincisi, seni yapabileceğine güveniyorum. Yani bu İngilizce'de konuşuyor olsaydım bunu efikisi diyorlar böyle. Aha. Sen ortamını etkileyebilecek ve ortamını yönlendirebilecek bir insansın durumu oluyor. Ve altıncısı da sen sevilmeye layıksın, Laiksin. gelişmeye layıksın, emek vermeye layıksın. Buna ben varoşun altı, altı gereksinmesi var. diyorum Polat. İlk ailenin gereksinmesi bu. Çocuğa tanıklık yapılırken olması gereken bu. Bu olmadığı takdirde Daniel Siegel diye bir nörofizyolog var. Hı hı. Çocuğun beyin gelişmesiyle ilgili araştırmalar yapıyor. Bakıyorsunuz çocuğun... O bile gelişmiyor değil mi? Yani çocuğun yeme içmesi bu. Beslenme konusunda vitaminleri, mineralleri, proteini falan hepsi var. Fakat bunları almazsa çevresinde beyin gelişemiyor. Çok önemli bir şey. Beyin gelişemiyor. Bu çok önemli gereksimelerden ilki. Varoluşun altı boyutunu çocuğun yaşaması meselesi. İkincisi çocuk emniyet içinde, güven içerisinde... ...olduğunu hissetmek istiyor. Doğuştan altı saat sonra... ...çocuk iki tane soru soruyor. Hı hı. Güvende miyim? Olduğum gibi kabul ediliyor muyum? Altı saat sonra Polat. Evet. Yani bu... ...öyle bir şey ki... ...bu hipokampus denen... ...beynin iç kısmında... ...korteks değil, düşünme, mantık falan... ...henüz gelişmemiş vaziyette. Daha altı saatlik çocuk ama... Duygusal zeminde iki sorunun cevabını bulmaya çalışıyor. Güvende miyim? Hı hı. Olduğum gibi kabul ediliyor muyum meselesi. Ve çok önemli. Ondan dolayı tutuşta, konuşuşta, etkileşimde çok sık insanların okucaktan okuja okuja geçtiği zaman o kokudan çocuk rahatsız oluyor. Yani Doğru. o kokunun devam etmesi lazım. Doğru. Bir o ilk kokunun İlk Hı -hı. tutuşun, ilk sesin devam etmesi lazım, güven duygusun olabilmesi için. Bu bir gereksinme. Bunu bulamadığı zaman enteresan bir şekilde büyük insan diyor ki hayatta güvenilemez, kimseye güvenemezsin diyor. Niye diye sebebini bilmiyor ama incelersen buluyorsun. Canım, ilk başta al bu böyle bir kucak bulamamış vaziyette. Hakikaten yani o, o kısmı çok üzücü hocam. Ve ondan evet. sonra da ya ben şimdi bu utanca boğan ailenin özelliklerine baktığım zaman evet varoluşun altı boyutunda yaşamı desteklemiyor. Bu sadece çocuğa yönelik değil karı koca ilişkisi için de aynı durum geçerli. Kadın adama adam kadına hiçbir şekilde değer vermiyorlar. Hı -hı. Yani işte ne yapalım hayat öyle gerektiriyordu. Hı -hı. Birlikte o evin içerisinde kaldık ve burada yürüyoruz diyor. Hı -hı. E, onu da o şekilde devam ettiriyor şimdi. Hı -hı. E peki o zaman nereye gidecek bu iş? Ana baba bunu yaparsa, çocuk bu şekilde yaşarsa o zaman bütün sağlıksızlığı içerisinde bu aile yaşantısını devam ettirmeye, sürdürmeye devam ediyor. Evet. Ve kendi kurduğu. Bu tuzağın içerisinde de aynı şekilde takılıyorlar. Mesela o az önce söylediğiniz güven konusuyla ilgili hocam. Türkçe'de çok yaygın bir laf var ve ben korkunç rahatsız oluyorum bununla ilgili. Yani... Babana bile güvenme diyor. Şimdi birincisi bu lafı eden benim babamı tanımıyor. Yani işi şahsi değerlendirirsem ne münasebet kardeşim sen benim babamı mı biliyorsun ki bunu söylüyorsun? Bir diğer boyutuysa bunu söyleyen kendine de güvenmiyor. Yani ben de güvenilmez çalan çırpan her türlü üç kağıdı yapabilecek insanlardan birisiyim diyor. Bunu aile ortamı içerisinde tekrarladığınız zaman bizim hepimizin bu çatının içerisinde olmasının ...hiçbir anlamı yok noktasına geliyoruz. Ve acı olan ne biliyor musun? Şöyle öyküler anlatıyor. Adam bana öyle bir oyun oynadı ki... ...müthiş aldattı beni. Evet. Çok acı çektim, çok zarar gördüm. Ama kendisine müteşekkirim... ...bana büyük bir ders verdi. Böylelikle kimseye, kimseye güvenmemeyi öğrendim. Güvenmemeyi öğrendim diyor. Polat, bu... ...hasta bir toplumun... ...bilgeliği. Aynen öyle Ve değerli izleyenler bundan vazgeçmemiz lazım. Biz... ...bize güven duymayı öğretecek... ...büyüklere, bilge kişilere... ...olaylara ihtiyacımız var. O nedenle... ...böyle güvenmemeyi... ...bir bilgelik gibi... ...sanki aklı başında olan gibi... ...ve çocuk hikayelerine bak. Şimdi... Güney Vietnam var, Kuzey Vietnam var biliyor musun? Ben Amerika'da bir inceleme yaptım. Ve Amerika'da yaptığı bir inceleme çerçevesinde ne çıktı biliyor musun? Nedir hocam? Vietnam kültüründe güvenmek enayilik. Kendi ailenin dışında, kendi köyünün dışında hiç kimseye güvenmemek müthiş bir, müthiş bilgilik, bir erdem daim. olarak kabul ediliyor. Böyle bir toplum millet olamaz. olamaz. Ancak jandarma dipçiğiyle milletmiş gibi görünür ama gönüllerde ve kafada bir millet Mevkeli. olamaz. O nedenle de komünist rejim veya Mış gibi komünist rejim altında yine mutlaka bir totaliter rejim Hocam, içerisinde. Hocam sadece bölge olur bunlar. Başka bir şey olmazlar. Evet. Yani eğer sen aileden ötesine güvenemiyorsan sadece ailenin içerisinde bu işi yapıyorsan bu geçenlerde konuştuğumuz Büyük ben meselesine geliyor. Yani bir biz olma, bir birliktelik yaratma, oradan bir güç çıkartma falan mümkün değil noktasına geliyorsunuz. Peki evet. hocam bu ailenin başka ne özellikleri oluyor? Şimdi e, sorumluluk duygusu bir ihtiyaç. Evet. Yani şimdi sen Poyraz'ı yetiştirirken bilinçli olarak öyle bir tavır içerisinde ki ne kadar yiyeceğinden bu çocuk sorumlu. Aynen öyle. E, ve... E, Kafasına gelen her şeyi yapamıyor. Yok. Yatma zamanı, tuvalete gidiş, konuşuş, belirli sınırlar var ve bu sınırlar değerlerle Aynen öyle. biçimlenmiş durumda, tanımlanmış durumda. Dediğim, bu askeri bir rejim değil. Evet sınırlar var ama e, belli değerlerden alıyor kendini. Dolayısıyla bazen esneyebiliyorlar. Yani bazı değerler o an için diğerinden daha belirgin hale geliyorlar ve Bugün koyduğumuz bir kural bugüne özel esneyebiliyor. Evet. Sadece keyfimiz için yani hep birlikte keyif aldığımız bir an için yatma. Evet bakıyorsun çok keyifli çocuk yarın özel bir şey yok hepimiz için güzel bir gün. Bugün biraz daha oturmak istiyor evet biraz oturabiliriz bugün bugüne evet. özel. Ama onanın, onun arkasındaki sistemi de düşünce tarzının da farkında. Farkında tabi farkında. Ee, herhangi birisinin dayatması hayır, veya kokutmasıyla hayır, hayır. değil. Değil. Bu önemli. Ve en önemli gelişmelerden bir tanesi yaşamdan yalıtılmadan yaşanın zorluklarıyla mücadele etme ihtiyacı var. Var. İşte burada benim aklıma gelen yeniden bu koltuğa çıkmaya çalışan çocukla babası ilişkisi. O koltuğa çıkmaya çalışırken ben hoppa dedim çıkardım. Niye yaptın dedi. Yani çıkmaya çalışıyordu. Ben de biliyorum çıkmaya çalışıyor. Sen niye yaptın? Ve Çocuğun önüne çıkan zorluklarla mücadele etme. Ve hepsinde herkes Herkeste bu var değil mi? Poyraz'ı görüyorsun. Hepsinde var hocam. Hepsinde var. Yani hepsi başka şekillerde, başka zamanlarda bir biçimde bunu yaşıyorlar. Ve müdahale edildiği zaman çok kızıyorlar hocam. Aha. Ben onu görüyorum. Yani ben yapacaktım diyor çocuk. Evet. Ya şey anlat sen ona şu. Haydi? Su. Su. Su parası. Ah. Ya git... Geçen ne oldu böyle bir gargaraya geldi bir su söylemişim kapıya iki şişe suyu getirdiler ben de parayı da masanın üstüne önceden koymuştum aldım parayı adama verdim teşekkürler meşekkürler arkamı döndüm Poyraz arkamda ve surat beş karış ağlayacak onu görüyorum yani ne oldu babacığım dedim parayı dedi ben verecektim üstelik geç de kalmadım dedi tamam mı? Ben fark etmemişim yani çocuk gelmiş ama bana da hiç seslenmedi ne olduysa ben de acele ettim herhalde bir şey de söyleyememiş. Bir ağlamaya başladı ben verecektim parayı bir dahakinde verirsin bilmem ne yaparsın kusura bakma falan filan iş çözülmüyor. Ama Allah yardım etti o an kafam bir an çalıştı benim babacığım dedim anlıyorum sen parayı vermek istiyordun ben fark etmedim verdim parayı gel seninle dedim bir anlaşma yapalım bugün dışarı çıkacak mısınız çıkacağım dedi bakıcısı var teyzemle birlikte çıkacağım dedi peki dedim ben sana bir para versem sen dedim hem sana hem teyzene birer tane dondurma alsan ve ikisinin de parasını sen versen olur mu olur dedi böyle Gözler. birden gözler parladı ağlama kesildi falan filan tamam o zaman dedim. benim dedi yüzümü siyip <gülüyor> <gülüyor> evet evet Şak diye bitti hocam. Evet. Bütün mesele o parayı vermek istiyormuş adam. Evet. Ben hata yaptım. Evet, fark etmedim ama gerçekten hiç fark etmedim. Fark edip vermemiş, izin vermemiş falan. değil Teşvik ettiğim bir durum bu benim. Evet. Ama o an birden böyle bir çözüm geldi aklıma ve çalıştı da. Evet. Ve Polat, o parayı vermekle bir, ailenin işlevsel bir üyesi. Tabii. İkincisi, ben yapabilirim duygusu. Tabii. Üç, Yaşamda sorumluluklar alırım ve ben o etkileşimi kurabilirim meselesi. Ne kadar önemli. Çok çok çok. Yani. Ama önem vermezsen o sırada ezebilirsin onu. Çok kolay hocam ya. Ne oluyorsun be? Evet. Söyledi mi bana? Evet. Ya hakikaten söylemedi benim haberim yok. Böyle evet. bir sözleşme de yok aramızda. Evet. Gönderirsin çocuğu. Ve ana baba olarak da yani bir haksızlığa uğramış da olursun böyle bir durumda. Şimdi ana babaların bazen unuttukları şey oluyor. Ben de bazen yaşadığım için hissediyorum bunu. Bir çocukla baş başa olduğumuzun farkında olmuyoruz. Evet. Yani sergilediği bir iki tane yetişkin davranışından yola çıkarak bütün davranışlarını bir yetişkin gibi yaşamasını bekliyor. O yapılır mı diyor şimdi mesela anne çocuğa. Yapılır ki yapıyor. Yani o yapılır mı ne demek çok güzel yapılır ki yapıyor doğru evet. Yani o yapılır mı sana göre yapılmıyor olabilir ama çocuğun kafasına göre yapılabilir bir şey salakça mı evet salakça ama yapılabilir yani biz yapmıyoruz diye onun yapmayacağı bir şey mi niye yani bu kadar prize niye kapak koyuyorlar sorarsan bir kere anlattım anlaması gerekir kardeşim elektrik var sokma oraya bir şey bitti yapıyor ama bütün dünya önlem alıyor bunlara yani ee, internette orada burada falan da görüyorum bu çekilmiş videoları falan çocuklar her şeyi yapmaya muktedirler ve her şey onlar için anlamlı mantıklı geliyor çünkü öğreniyor evet evet. bu kadar öğrenmeye açık olduğu bir dönem içerisinde de ne imkan varsa çocuk hepsini kullanıyor evet ne kadar kolaydı senin dönüp zırlama yeter tamam sonra verirsin sonra sen verirsin oğlum alam artık git, git hadi demen ne kadar önemli çok İyi ki demiyorsun, Polat sen gurur duyuyor. Sağ olasınız hocam. Değerli izleyenler, kısa bir aradan sonra aile konusunu işlemeye devam edeceğiz. Evet, değerli izleyenler, sağlıklı ve sağlıksız aile konusunda konuşmaya devam ediyoruz. Son sorumluluk duygusu dediniz hocam, mücadele dediniz. Evet. Sonra ne geliyor? Evet, yaşamdan yalıtmamak. Evet. O, o çok önemli bir şey çocuğun gelişebilmesi için. Peki zarar görmez mi hocam? Yani bir ana babanın, ben birçok ana babanın özellikle burada sıkıntıya girdiğini düşünüyorum. Ya ya zarar görürse noktasında. Evet. Ee, hiç risk almadan yaşamak mümkün değil, gerçekçi Doğrudur. değil. Doğru. ...hiç risksiz durum ölüm. Değil <gülüyor> yani ölmüşsen hiçbir riskin yok. Yaşıyorsan <gülüyor> mutlaka değişik derecede risk var. Ondan dolayı ben... ...diyorum ki... ...iyi analar babalar... Aa, ...bilinçli... ...musibet planlarlar. Süper. Yani çocuk... ...bir şey yapacak ama Aha. anne baba biliyor... ...onun ne kadar... ...canı yanacak... ...veyahut da aksayacak bir şeyler... O ortamın farkındalar ve ondan geçmesini istiyorlar. Tabii. Ee, i̇şte bu koltuğa çıkarken kıçın üstüne düşebilmesi, şöyle olması böyle olması falan şeklinde. Yani hakikaten musibetler planlamak bence <gülüyor> önemli bir şey. Doğru mu Tabii değil mi hocam? Evet. En önemlisi bir ailenin gereksinmesi çocuğun kendi yaşamında kendisi olarak var olabilmesiyle izin vermek. Bu çok önemli. Hakikaten o meşe palamudu, meşe palamudu olarak var olabilmeli ki oradan çıkan ağaç gür bir meşe ağacı olacak. Onu sen çınar yapmaya kalkarsan, çam ağacı <gülüyor> yapmaya kalkarsan, muz ağacı, elma ağacı yapmaya kalkarsan olmaz. Olmaz hocam olmaz Canım, hiçbir şekilde olmaz. olmaz. O da bilir olmadığını, mış gibi durumların temelli de bu yatıyor zaten. Ana baba neye tanıklık yapıyor? Onun iyi farkında olması lazım. Çünkü böylelikle e, onun güçlü yönleri gelişmeye başlar. Ve en önemli bir gereksinme de çocuk yaratılıştan büyük resmin bilincinde olmak için programlanmış evet. durumda. Sürekli soru sorar. Bu neden var? İşte o büyük resmin bilincinde olma dürtüsünün parçası olarak Poyraz soruyor. Ben neden insan doğdum diyor. Aynen. Yani baba diyor ben neden yaprak olarak doğmadım da insan olarak doğdum Aynen diyor. Öyle. Altında bunu deşmeye başladığın zaman bak yaprağın da farkında, insanın da farkında. Başka ve başka şeyler olduklarının da farkında. Farkında ve olasılıkların farkında, bu potansiyellerin farkında ve o büyük resim içerisinde bir anlam arayışı var aslında. ...insana en önemli... ...damgasını vuran özellik... ...işte bu arayış. Ve bu çok kısa. Çok. İnsanın insan olmasına izin vermek... Aha. ...ailenin, eğitim sisteminin... ...devletin... ...üzerinde titremesi gereken... Hadise bu. Filozof Spinoza... ...1656'larda... ...Polat... ...bir devletin tanımını böyle yapıyor. Diyor ki devlet... Vatandaşlarının İnsan kendileri olarak gelişebilmesi için ortamlar hazırlamakla yükümlüdür Müthiş. diyor. Korkutmak, denetlemek ve yönlendirmekle ilgili değil diyor. Ve insanlık tarihi yavaş yavaş öyle bir devlete doğru gidiyor. Şimdi bunlar aile gereksinmeleri <Gülüyor> ve bunların karşılandığı kadar çocuk sağlıkla sağlıyor bir şekilde yetişiyor değil mi? O meşe palamudu. Bunlar karşılandığı derecede gür bir meşe ağacı oluyor. Doğru. Karşılanmadığı derecede güdük, bodur. Ee, bu Japonların yetiştirdiği ağaç türü neydi? Bonzai. Bonzai. Bonzai türü de olabiliyor. Ulan ağaç gibi diyorsun ama ağaç değil. Yani diyorsun şöyle bilmesem ağaç sanırım ha sırf resim çekse ben Aynen. Ben. Ondan dolayı da bakıyorsun, ulan diyorsun insan gibi ama insan değil. Ya dünya şu an mesela şeyi tartışıyor hocam. O bile çok iyi geliyor bana artık. Bu şov yapan yunusların eğitim yöntemini tartışıyorlar. Evet. Çünkü tam bir kalıplama yöntemiyle hayvan yetiştiriliyor ve insanlar bunları alkışlıyorlar. Hey, çok güzel oldu, harika diye. Ve bunun bile tartışıldığı bir noktadayız. Değil ki artık çocuklarımızın böyle yetiştirilmesine biz hala okey çekiyorsak... Bunu kabul ediyorsak çok sıkıntılı bir yerdeyiz diye düşünüyorum. Ben bu tip ailelerde bir de şeyde ilgili, şununla ilgili bir sıkıntı yaşıyorum. Kuralların genelde çok açık olmadığı aileler, sağlıksız aileler. Evet, yani, sağlıksız ailenin en belirgin özelliği şeffaf olmaması, evet. açık seçik olmaması, kuralların gizli olmasıdır. Yani çünkü... O zaman sanki böyle ortamı yöneten kişi her şeyden sorumlu ve dilerse bugün cezalandırır, yarın isterse ödüllendirir, öbür günde canı ne isterse onu yapar gibi bir durum ortaya çıkmaya başlıyor. Ve ailenin kalan fertlerin hepsi o yüce liderin ağzının içerisine bakıyorlar. Evet. Gizli kuralların en başında bu denetleme. Değil mi? Yani sürekli bir denetleme var. Doğallık yoktur. Yok. Yani e, çocuk... <gülüyor> diye zaman. Sus lan. Sus. Ne gülüyorsun? Gülecek Gülüyor. Gülüyor. Gülüyor. ne var? <gülüyor> Sus. Ve çocuk yavaş yavaş <gülüyor> yani gülme. gülme geldiği zaman spontanlık. Doğal olarak içinden geldiği gibi hareket etmeyi kaybetmesi başlıyor. 3-4-5-6 yaşında gidiyor bu. Ve çok acı oluyor tabi. Böylelikle sürekli duygu, düşünüş ve davranışında Birisinin gözüne bakmaya başlıyor. Sürekli bir denetleme var. <gülüyor> Asla. Çocuk misafirliğe gidiyor. Annesinin dizinde oturuyor. <gülüyor> Beş yaşında olan çocuğu, kız çocuğu. Şeker getiriyorlar. Ondan sonra... <gülüyor> ...çocuğa da veriyorlar. Çocuğa tutuyorlar. Çocuk şöyle. Annesinin gözüne bakıyor. Alıyor mu diyor. Bakıyor. Alıyor. Evet. Annesi. Yok diyor bizimki şeker yemez sermez diyor. Alsın alsın falan. Hayır diyor çocuğun içi gidiyor. Alamıyor. Alamıyor değil mi hocam? Evet. evet. Ve eğer orada annesinin yanında oturmuyorsa annesi karşındaysa... Bana göz kaş yapıyor. Göz kaşlı yani. yapıyor. Sürekli bir denetleme hadisesi var. Ve burada ne çıkıyor biliyor musun? Ben kendim içimden gelen doğal duyguları hissettiğim zaman... İçimde bir kaygı beliriyor. E, tabii. Korku beliriyor. Şimdi Pola şu anda biz televizyon programı yapıyoruz. Evet. Doğallığımızı kaybettiğimiz zaman şunu düşünürüz. Rejo odasında Seher şimdi acaba ne diyecek? Böyle mi bakalım <gülüyor> şöyle mi bakalım? Daha sonra ne biçim program yaptınız ya falan filan diyecek. Yok bilmem ne şu bu falan. Düşünebiliyor musun böyle programlar yapılıyor sürekli her saniyesi bilmem ne olmuş bazı çok şükür öyle bir durum yok. Şükür, öyle bir durum yok Allah'tan hocam. <gülüyor> Ve çocuk sürekli yaşamında birisinin denetleyici gözüyle kendisine bakarak yatıyor, kalkıyor, dişini fırçalıyor. Yani George Orwell'in 1984. Big Brother watching you. <gülüyor> büyük Birader seni gözetliyor. Gözetliyor hadise öyle bir toplum düşün. Her yerde böyle bakıyorlar. Aha. Düşüncelerini daha inceliyorlar. İşte bu denetleme sağlıksız ailede ilk temel aksayan şeylerden bir tanesi, gizli kurallardan birisi. Ve yani bu sağlıksız aile kendi geleceği için denetliyor hocam. Kesinlikle senin iyiliğin için değil, kendisinin devamlılığını sağlayabilmek için, gücün kendisinde kalabilmesi için. Mesela onu bir değerlendirsek diye düşünüyorum. Yani gücü nasıl tanımlıyor sağlıklı aile ve sağlıksız aile hocam? Benim algıladığım sağlıksız ailenin kafasına taktığı en önemli konu güç meselesi. Varsa yoksa güçle yatıyor güçle kalkıyor. Ben güçlü olmalıyım ama bir yandan da benden güçlülerin farkında olmalıyım ve onlara gereken hürmeti göstermeliyim. Benden güçsüzlerin hepsinin de benim gücümün farkında olmaları için ne gerekiyorsa onu yapmalıyım diyor. Bunu hem dışarıya karşı bu şekilde yaşıyor hem kendi içinde de böyle yaşıyor. Niye bu kadar önemsiyor gücü hocam ne derdi var? Polat, Polat. ha hocam, <gülüyor> kötü şeyler mi söylüyorum? <gülüyor> Aşamda başka ne var ki? Mevki, makam ve güçten başka ne var ki? Çocuklarımızı niye okutuyoruz biz? Ha? Para kazansın diye. Değil mi? Mevki, makam sahibi olsun diye. Eğitimin amacı ne? Para kazanma. Mevki, makam sahibi olacak, <gülüyor> meslek edinsinler diye. <gülüyor> Neden bu toplumda, Kadir Özel konuşurken dedi ki, bu dedi iki elin parmağını aşmaz dedi yetenekli psikolog. Evet. Ama binlerce mühendis var. Doğrudur. Neden? Çünkü mühendisler eşyayı kontrol eder, biçimlendirir, para kazandırır. Psikolog olmuşsun da ne yazar. Sizin sayenizde bu fikir değişti hocam. Herkes sizi çok zengin sanıyor. Türkiye'nin yarısı psikolog olmak istiyor şu anda. haberimiz olsun. Bütün üniversitelerin en evet. iyi bölümleri Buradan, buradan söyleyelim. <gülüyor> psikolog çok para kazanmıyor. Ama anlamlı teşvik ediyorum. Çok ihtiyacımız var. Şimdi korku kültüründe temel bir tek değer var. O da Aha. güç. Biz yaşamı güç sahibi olmak için kullanıyoruz. Doğru. Ama eğer değerler bilinci içerisinde sevgi ve saygı kültüründen bakacak olursan güç yaşamak için bir araçtır. Yaşam gücün aracı değil. değil tabii. Güç yaşamın aracıdır. Ondan dolayı ne diyoruz biz? Gerçek zenginlik, gerçek güç farkında, farkında oluştur. Farkında olarak yaşamak. Farkında olduğunuz kadar yaşıyorsunuz diyoruz. O bakımdan. Geçenlerde arkadaşım Lokman Ayvayla konuşuyordum. Galibiyet kültürü dedi. Müthiş bir şey söyledi hocam ya. Ben de oradaydım. Derhaldın değil mi? Yalnızdaydım. Müthiş bir şey söyledi. Peki Lokman dedim ya bu galibet kültürü dersem bunun şeyi ne ne ee, doğru olanı yapmak kültürü. Değerler kültürü. Müthiş. Çok güzel açıklık getirdi. Çok güzel. Buradan sevgili Lokman'cığıma selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Hakikaten galibiyet kültürü ve galibiyetin yolu. Nasıl geldiği hiç önemli değil. Evet. Yeter ki ben kazanmış olayım diyor. Ben yani olayım. her alan ve her an için kazanan bensem evet. e, sonucun ne olduğu önemli değil diyor. Evet. Yeter ki ben kazanmış olayım. Bunun mesela aile ilişkilerinde de tavrını görüyorum ben. Her ne tartışma olursa olsun diyor. Kimin ne kötülüğü ne olursa olsun diyor. Hep ben haklı olayım diyor. Evet. Ben haklı olayım dedi. onun dışındakiler ölürlerse ölsünler diyor. Evet. Yani bu, bunların çok hastalıklı düşünceler olduğunu düşünüyorum ben hocam. Evet. Ve bütün sistemi böyle kurguladığınız zaman ortalık bir savaş alanına dönüyor. Kadın evet. erkek ilişkisini mesela düşünelim yani bu sağlıklı ve sağlıksız aile için. Ne gibi özellikler görürsünüz mesela biraz da somutlamak istediğim için soruyorum. Evet. Mesela bu sağlıksız <gülüyor> aile ortamında kadın erkek ilişkisi nasıl yaşanır? Erkek öfkeyle değişik konuşma tarzı ve tavırlarla gücünü baskı altında tutmak ister. Kadın da gücünü manipülasyonla. Değil mi? Evet. Kadının fenini erkeğinde ben sana gösteririm Aynen. diye bir yerde kor. Ve onun zayıf anlarını bulma ona göre manipülasyonla. Aha. İkisi de gücün peşinde. İkisi de gücü kontrol etme. Bu tip ailelerde bir şey vardır. İçeri girdiğiniz zaman sudan çıkmış balığa dönersiniz. Çünkü o kadar tuhafsınızdır ki bilmediğiniz için gizli kuralları. Böyle tuhaf tuhaf şeyler yaparsınız. Millet de size bakar, <gülüyor> güler. Aa, silksiz, açık, seçik değerlere göre, kurallara göre hareket ediyorsunuzdur. Nerede ezilip üzüleceğini bilmiyorsunuzdur. Nerede görmemişlik gibi yapacağınızı falan bilmiyorsunuzdur. Görürsünüz, duyarsınız, sorarsınız. Ve ondan dolayı da sizin dışarıdan olduğunuz, Anladım. acemi Anladım. olduğunuz, Anladım. tuhaf olduğunuz hemen belli olur. Böyle. Ben mesela şeyi yaşıyorum bazen yani ve bunu yanlış anlaşılmasın diye bu açıklamayı yapmayı ihtiyacı duyuyorum. Ee, bahsettiğim aileler muhafazakar aileler falan değil. Ee, bazen bazı ailelere girdiğimde öyle bir durum oluyor ki erkekler ayrı bir kamp oluyorlar kadınlar ayrı bir kamp oluyorlar ve o gün öyle geçiyor o günlerin sonunda da ben çoğu zaman eşime şöyle diyorum ya ben bir daha bu insanlarla görüşmek istemiyorum evet. yani yani <gülüyor> cinsiyetlerimizin birincil kimliklerden biri olduğu bir ortamın içerisinde ben bulunmak istemiyorum. Yani o da gizli bir kural var. Evet gizli bir kural var. Kadınlar kendi aralarında konuşuyor adamlar kendi aralarında konuşuyor. E o zaman niye bir hep birlikte bir araya geldik? Yani ayrı ayrı zamanlarda ayrı ayrı şekillerde bir araya gelinebilir ve böyle bir sıkıntıya da girmeye gerek yok. Daha ufak çemberler herkes daha mutlu herkes daha memnun ve tekrarlıyorum bunlar muhafazakar aileler değil. Evet. Yani evet ve bu soruyu orada birlikteyken soramazsın. Mümkün cis, değil hocam. Cis. Cis, nereye? Ben zaten içim sıkılmış diyorum. Bir de böyle bir şey söyleyeceğim. Burunların orta yerine bombayı bırakacağım, gideceğim. <gülüyor> evet. Evet hocam. Bir ara vereceğiz galiba. Bir ara vereceğiz değerli izleyenler. Aile konusunda konuşmaya devam edeceğiz. <gülüyor> Evet, konumuz aile, sağlıklı aile, utanca bolmayan aile ve el utanca boğan aile. Nasıldır böyle bir aile? Onun üzerinde konuşuyoruz. Hocam, e, sanıyorum en temel göstergelerden bir tanesi de bu ailede ne kadar konuşulduğu, ne kadar konuşulmadığı meselesi. Çünkü bazı evlere gittiğimde ben mesela şeyi görüyorum ya ölü toprağa serpilmiş gibi. Ortada hiçbir şey yok yani, hiç kimse hiçbir şey konuşmuyor. Sadece televizyon konuşuyor. Yani o açılmış, herkes oraya odaklanmış, oraya bakılıyor. Mümkün olan en az kelime sayısını, en az kelimeyi kullanarak bir gün veyahut da bir gece geçiriliyor ve ertesi güne başlanıyor Şimdi bu insanlar hayatlarının her alanında böyle biler diye bakıyorsunuz. Çocuk evden çıktığı anda vur vur vur konuşmaya devam ediyor. Kadın arkadaşlarıyla bir araya geldiğinde aynı şekilde konuşmaya devam ediyor. Adam kendi arkadaşlarının yanındaki Ahmet abimiz çok soğuz falan filan diye anılıyor. Ama bunları aynı evin içerisine koysun. Bu kadar. Hiçbir şey yok. Niye hocam? Lokantalarda da görüyorum bunu. Evet. Kaybedecekleri bir şey var olarak görüyor. Güç sahibi olanlar. Hmm. Aa, yüz göz olmak istedim. <gülüyor> <gülüyor> ee, şimdi biliyorsun iki insan birbirinin farkına varınca iletişim başlar. Evet doğru. İletişimde de iki insan doğası işin içerisine girer. Doğru. Bir tanesi sosyal maske. Tamam. Bu sosyal ortamın münasiplerini yerine, getirme Münasipleri yerine getirmek meselesi yani. var ondan dolayı sosyal ortam nasıl tanımlanmış meselesi çok önemli evet. ben buna yüz diyorum yüz ilişkileri diyorum ve toplumdan topluma aileden aileye, yöreden yöreye bu Doğrudur. yüz değişiyor ama bir de bizim iç dünyamız var evet. yaratılışımızdan gelen ona can diyorum bu evrensel ee, kadın erkek büyük küçük dil din ırk fark etmiyor can, can olarak var olmak istiyor ve Doğru. spontanlığın kaynağı Doğru. da bu ...canda yargılamak yok, yaşamak var. Aynen öyle. Şimdi bir ortam düşün... ...bu ortamda... ...can yargılanacağını hissediyor. Korkutulmuş, utanca boğulmuş... ...ortaya çıktığı her zaman... ...teşebbüs edildiğinde... acı evet. ...acıyarak... ...ve kendi içerisine geri dönmüş vaziyette. O zaman... ...canın varoluşuyla yüzün gösterdiği arasında çok büyük bir fark var. Doğru. Ee, bir şey anlatıyorsun. Karşıdaki dinlemiş. Evet efendim. Evet efendim. Evet efendim. Ve şunu söyleye olabilir içindeki. Sizin kadar salak birisini görmedim. Bu cehalet ancak bir eğitimle <gülüyor> mümkündür. Evet efendim. Salah'ın tekisi. Rezalet. Yazıklar olsun senin profesörlüğüne. <gülüyor> evet efendim. Hangi ortamda bu ortaya çıkar? Korku ortamında. Doğru, doğru. Ve işte denetlemenin baskın olduğu sağlıksız aile ortamında korku ortamı vardır. Açık iletişime mümkün değil. Mümkün. Onun için herkes maske olma durumunda. Ama dışarı çıktığın zaman... ...yaş taşlarını görmüşsün, hem cinslerini görmüşsün... ...oh başlıyor birdenbire cıvıl cıvıl, cıvıl cıvıl cıvıl cıvıl cıvıl cıvıl konuşmaya başlıyor. Ondan dolayı ben bir stres tanımı dedim. Yani hayattaki stres bu canla yüz arasındaki farktan geliyor. Çok doğru. İşin yoğunluğundan zorluğundan değil. Değil. değil. Yani can, can olarak var olduğu zaman... Oh, altından kalkıyor. işi de seviyor. De seviyor, zaman. zaman veriyor. Çok coşkulu bir şekilde. Ama yaptığı iş... ...gönlünde yok. Gönül uzak. içeride kalmış. Facet. Başkasını memnun etmek için yapıyor. Ve koyuyor. Yani bir kiloluk bir şey yapıyor. 15 kilo gibi geliyor adama ya. Gelir hocam. Gelir. Öf diyor. Öf diyor. ilk fırsatta. Ya Polat özür dilerim ama aklıma geldi söylemek durumunda. Söyleyin ben. hocam. Öğretmen evlerine gittiğim zaman ibadet eder gibi okey oynuyor bu yemekli öğretmenler ya. Girdim odaya. Sosyal oda demişler. 45 kişi sessiz ulan nedir ibadet ediyorlar galiba. <gülüyor> Herkes böyle bakıyor. <gülüyor> okay vay anam vay hocam. düşünebiliyor musun bu insanlar öğretmenlik yaparken ne kadar acı çekiyorlardı? E hocam. Bir daha önce bekliyor emekli olayın da gireyim yani mi yani. yapayım şu öğretmen Aynen. evinde diye. Aynen öyle. Çok acı ve Çok bu önemli. konuda da araştırılmış hiçbir şey bilmiyorum ha. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapması gereken ilk şey bu insanlar kötü insanlar değiller nasıl oldu da bu hale geldiler sorusunu sormak. E yazan çizen bize gönderenler de var hocam. Yani siz bunları söylediğiniz zaman öğretmen diyor ki orada değildim ama oraya doğru gidiyorum diyor. Evet. Ben böyle başlamadım diyor evet. gözlerim parıl parıldı diyor. Evet. Ben o şekle giderken diyor şimdi diyor ben de diyor bitsin de evime gideyim diye düşünmeye başladım diyor ve bence bu üstüne düşünülmesi gereken bir konu. En önemli konu. Yani bu insanlara biz çocuk emanet ediyoruz şimdi millet dört dönüyor okul bulacağım bilmem ne yapacağım onu edeceğim bunu edeceğim falan filan diye bir diğer taraftan da ya kiminle birlikte olacak benim çocuğum? Hı -hı. Sen evde her şeyi yapabilirsin, iyi davranabilirsin, onu edebilirsin, bunu edebilirsin ama senin dışında onun yaşantısını etkileyecek bir sürü insan var. Evet. İş adamı olarak, ben hemen söylemenizi buraya davet ettik Aha. ve şunu sormuştum. İş yerinde şevk önemli mi diye, hem Çok de nasıl dedi. De. Çok, Çok evet. önemli. Bu iş adamı ve başarılı bir iş adamı. İlk 500'e girmiş vaziyette. Tabii, tabii. Bir öğretmenin şevki önemli mi sorusunu mutlaka Milli Eğitim Bakanlığı Bakanlığı'ya sorması lazım. Kesinlikle sorulması lazım. Öğretmenin şevki artıyor mu? Azalıyor mu sorusu? Bence Çok eğitim bir soru. için önemli bir soru. Şimdi aileye geldik. Bu ailede yaşamak şekli mi? Sorusu var orada. Yani bu soruyu kendine sormasa bile insan içi bilir onu ya. Tabii ya. İçi bilir onu ya. Akşam koşarak mı eve dönüyorum? Keyifle mi geliyorum? Burada olmaktan sıkıntı içerisinde miyim, çile mi dolduruyoruz yoksa iyi ki buradayım ya, iyi ki bu insanlarla birlikteyim duygusunda mıyım? O kadar belirgin bir şey ki. Yani, i̇çin bilir. Bilir hem de nasıl bilir? Yanlarında değilken bilebilir hocam. Evet. Mesela bir de öyle bir durum var. Tabii. Yani kaçtın gittin ya da yakınlarında değilsin, hayat ayırdı bilmem ne oldu falan filan ama için hep bilir. Evet nasıl anıyorsun nasıl gönlünden ya. geçiyor o, o, o çok hoş bir şey bence ve beni hayatımda bu yönden en derinden etkileyen ömür boyu sevgi ve saygıyla hatırlayacağım Cahit Okurer kısa boylu beyaz saçlı öyle bir konuşurdu ki bana bakışında benim potansiyelimi gördüğünü ya lise bir değil lise 2 değil Polat Tabii ya. Ve on dirinci çocuğum hiç hesaba alınmamışım. Ortaokuldan mezun oluyorum. Mezuniyetimde ailemden kimse yok. Bilmiyorum Neden? Yani. <gülüyor> Çünkü mezun olduğumu bilmiyorlar. Ve böyle bir çocuğa ne olmak istiyorsun dedi. Bir bilim insanı olursan dedi Türkiye'nin geleceğine bir bilim insanı olarak katkıda bulunursun dedi. Demek ki ben de bir bilim insanı potansiyeli var. O da ne öğretmenmiş hocam ya? Ay, hakikaten. ...Allah rahmet eylesin Amin. hakikaten... Evet. ...nasıl görüyor... ...nasıl hani böyle... ...tam yerinden vurmuş diyeceğim... Evet. ...demek ki var öyle bir yeti yani... Evet. ...ondan dolayı değerli izleyenler... ...ben şunu söylemek istiyorum... ...karşınızda Cahit Okurar öğretmenimin ruhu var... ...o mayaladı beni... ...ve Müthiş. hakikaten... ...aile içerisinde... ...biz çocuklarımızı mayalıyoruz... ...veya mayasını söküp atıyoruz... Hocam. Ve sağlıklı aile bir toplumun en önemli kurumu, en önemli kurumu. Aynen öyle. Bir toplumun geleceğini ne olacağını anlamak istiyorsan, bugünkü ailelere bak, çocuklarımızı nasıl eğittiğimize bak, 30 yıl sonra ne olacağımızı şimdiden söyleyebilirsin. Ağzınıza sağlık hocam. Balacığım teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim hocam. Evet. Evet bu seninle bu yıl çektiğimiz... Baş başa çektiğimiz herhalde son, son bölüm. hafta olacak. sezonu tamamlayacağız. Özleyeceğim seni. <gülüyor> <gülüyor> Değerli izleyenler sizleri de özleyeceğiz. Umarım siz de bizi özlersiniz. Sevgiyle kalın. Görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.